Kriter, Abdus Samet Batur Biz Müslümanlar, yerkürü üzerinde insan oluşumun tek gerekçesiyiz. İnsanlığın bir parçası değiliz. İsmet Özel Herhangi bir şey düşünürken veya yaparken neyi kriter alacağız? Herhangi bir kriter olmaksızın bir şey yapmak mümkün mü? Kanımca, kritersiz, kaynaksız bir düşünme ve düşüncesiz bir eylem insan için mümkün değildir. Diğer canlılar yaptıklarını kendi inisiyatifleri dışında kendilerine öğretile geldiği üzere yaparlar ve bu yüzden de bir mesuliyetleri de yoktur. Ama iş insanoğluna gelince o yaptıklarını ve yapmadıklarını seçme özgürlüğüne sahip olduğu için aynı zamanda da bundan mesuldür ve insan için düşünülmeksizin yapılan bir eylemin insani bir vasfı kalmamıştır. Fakat düşünce melekesi olduğu için bunu kullanmaması sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Ragıp el İsvehani'nin belirttiği gibi insan ancak güzeli çirkinden, ayrış ayırma vasıtası olan akıl ve fikirle insan olur. Zaten insanın sorumluluğu akıl bali oluşuyla başlar. Düşünmek insan için kaçınılmaz bir şey olunca ortaya ister istemez neyi baz alarak düşüneceğiz sorusu geliyor. Zaman ve mekandan bağımsız, hatasız, mutlak bir varlığı mı referans alacağız? Yoksa sonradan var olan zaman ve mekana bağımlı ve yanılması kaçınılmaz olan diğer varlıkları mı referans alacağız? Diğer bir deyişle Kur'an ve Kur'an İslam'ına göre mi yoksa başka şeylere göre mi düşüneceğiz ve yaşayacağız? Kur'an, İslam mutlak sonsuz bir bilgi akıl sahibinin yarattığı şeylerin etkisinde kalmadan zaman, mekan, insan, tabiat onlar hakkındaki eksiksiz hatasız yorumudur düşünebilen akıl sahibi bir varlık olarak insanın var olanlar zaman, mekan, insan, tabiat hakkındaki yorumu ise mutlak bir yanlış olmayacağı gibi mutlak doğru da olamaz. Çünkü insan hem bilgi kavrayış bakımından oldukça sınırlıdır hem de düşünce ve eylemde diğer varlıklarla sınırlandırılmıştır. Örneğin insan düşünce ürünü olan sosyalizm ve kapitalizmde insan toplum ve tabiata uygun yönler olduğu gibi aykırı yönler de hem de çok defa bazısıyla vardır. Çünkü tüm beşeri sistemler ve onu ortaya koyan insanların kapasitesine, içinden çıktığı toplumun şartlarına ve bulunduğu zamana bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla farklı bir insan zaman, mekan için uygulanabilir olmayacaktır. İslam ise tüm bu faktörlerin etkisinden bağımsız olarak bunların her birinin hem kendi içinde hem de birbirleriyle olan ilişkilerinin en doğru bir biçimde ortaya konulmasıdır. Fransız düşünür Roger Groudy, 80 yıl boyunca aradığı tüm doğruluk ve güzellikleri tek bir kitapta, Kur'an'da bulduğunu söylüyor. Kanımca, insanın da doğru bilgiye ulaşabileceği fakat tüm doğruların mutlak olarak ancak Allah Celle Celal tarafından bilinebileceğini gösteren güzel bir tespit. Velhasılı kelam bir işe başlayacaksak ve bunu en güzel bir şekilde yapmak gayesindeysek düşünce merkezimize ilahi olanı İslam'ı yerleştirmek zorundayız. Not olarak belirtmek isterim ki ilahi sadece bir din var ve o da İslam'dır. Hz. İsa'nın da Hz. Musa'nın da tabi olduğu tek din. Allah'a emanet olun. Seslendiren Mustafa Birgin Ağustos 2007